Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhabalar nasılsınız? Geçen haftadan beri ben yoğun bir koşturmacı içindeyim. Bugün de buraya gecikmeli olarak geldim. Geciktiğim için öncelikle program yapımcısı Deniz'den özür diliyorum. O bir hayli bekledi beni. Umarım siz de eczanede çalışırken e, radyo havanı açtınız ve e, Filiz Hoca'yı beklerken bolca müzik dinlemiş oldunuz. Umarım sıkılmadınız. E, neler dinlettiler bilmiyorum size ama umarım güzel şeylerdir. Müziğin her türlüsünü dinlemek insanı dinlendiriyor. Ben de sizi bu hafta biraz fazlaca müzik dinleterek dinlendirmiş oldum Nereden geldim neden geciktim onu anlatayım size ...Türkiye'de eğitim sorunlarının çözümü için eğitimli insanlara, bizlere çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'de kişi başına düşen ortalama eğitim süresi 3,5 yıl biliyorsunuz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Hepimizin içine işlemeli bu rakam, bu sayı. Ve bu sayıyı yukarılara taşımak için hepimiz bir şeyler yapmak gereğini hissedelim istiyorum. Onun için de hep tekrar edeceğim... İşte yine böyle bir konuyu konuşmak üzere bir toplantıdaydım. Toplantıya e, katılanlar o kadar e, istekli ve hevesliydiler ki konu konuyu açtı ve kapanış seremonisi uzadığı için de ben sizlere geç kaldım. Ama çok verimli bir toplantı oldu. E, o toplantının sonucunda e, katılımcılardan e, kız çocuklarına burs verenlerin sayısı bir hayli çoktu. Ben kendi adıma çok mutluyum. E, bu neden Benle de bugün size doğadan gelen sağlıkta kendi doğamızı Biraz dönelim e, istiyorum Biraz kendi doğamızı e, inceleyelim diye düşündüm Birey olarak kişi olarak hepimizin belli yetenekleri belli e, gizil güçleri var Biz günlük koşturmacı içerisinde bu gizil güçleri çok da iyi değerlendirmiyoruz Işıklar içinde uyusun Türkan Saylan hocamız hep e, derdi ki içinizdeki gizil gücü serbest bırakın İçinizdeki çocuğu dinleyin göreceksiniz siz de pek çok şeyi başarabilirsiniz. Ee, özellikle de tabii sizden ülkemizin sorunlarının çözümü için gizli güçlerinizi harekete geçirmenizi e, bekliyoruz. Ülke bunu bekliyor bizden. Ortalama kişi başına düşen eğitim süresi 3,5 yıl olan bir ülkede eğitimli yurttaşlara çok daha fazla e, görev düşüyor. Bu bizim e, dönemsel olarak görevimiz olmalı diye düşünüyorum ve bunu da başaracağız. Hep birlikte Başaracağız işaretlerini özellikle ezarcılar veriyorlar ben bundan hem öğrencilerim olmaları hem meslektaşlarım olmaları nedeniyle e, kendi adıma büyük gurur duyuyorum. Ve sizlere çok güveniyorum. Biliyorsunuz Eczacıların Kır Çiçekleri projesiyle 100 tane kız çocuğu okula başladı 2008, 2000, 2009, 2010 öğretim yılında. Bunu sağlayan Farmatik Eczacılar Derneği'nin yönetim kuruluna ve üyelerine eğitime duyarlı üyelerine buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Eczacıların... Eğitimine destek verdiği kız çocuklarının sayısı daha da çok olmalı. Ee, biliyorum belki içinizden diyorsunuz ki hocam bizim eczaneler kapanma durumuna geldi. Siz bize kız çocuklarının okunmasında, okutulmasından bahsediyorsunuz. Ama işte eczanelerin yaşadığı olaylar da bir yerde eğitime dayanıyor. Geniş çaplı düşünürsek, resmin bütününe bakarsak ülkemizde eğitimin iyi olmaması, eğitim sorunlarının çok fazla olması bugünlere getiriyor hepimizi donanımlı insanı seven, doğayı seven, sanatı seven, sanata duyarlı, okuyan kendini geliştiren bireylerin öğrenmeye Hevesli bireylerin çok olmadığı ülkelerde hele de böyle politikacıların az olduğu ülkelerde e, sorunların yaşanması kaçınılmaz. O nedenle bizler hem kendimizi geliştirerek yani kendi doğamıza kendi gizil gücümüze önem vererek kendimizi geliştirerek hem de en yakın çevremizdeki insanların eğitimine destek vererek ülkemizde daha iyi şeylerin olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir soluk almak için size bir umudun türküsünü dinletebilir miyim?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 hep içinizde olsun, umut hep bizimle olsun bugün biraz programımızı erken bitireceğiz ben geç kaldığım için size ikinci bir kez özür dileyim benden sonra başlayacak program çok renkli hepiniz onu bekliyorsunuz biliyorum nostalji müziği dinleyeceksiniz geçmişten günümüze en sevilen sanatçıları izleyeceksiniz pop müzik alanında Doğrusu Ali Hikmet Merişli'nin sunduğu programı ben de keyifle izliyorum. Umarım siz de zevkle izleyeceksiniz. Geçmişlerde kalmış kendinizin sevdiği ya da annenizin babanızın sevdiği pek çok şarkıyı izleme şansınız olacak. Bugün buraya geç geliş nedenimi anlatmıştım. Eğitimle ilgili bir konferanstaydım ve onun sonunda da kız çocuklarının okutulmasına yönelik burslar sağlandığı için çok mutluyum da demiştim. Ve kendi gizil, gizil güçlerimizi keşfederek bizler de mutlaka çok iyi şeyler yapabiliriz demiştim. Bu konuda başarılı olan eczacı meslektaşları konuk edeceğim gelecek haftadan eğitim. Baren. Bunlardan ilki de sanıyorum Neylan Hanım olacak. Neylan Hanım'ı birçoğunuz tanıyor. Onu getirmeye çalışacağım. Birlikte hem derme kozmetikler hem de eczanelerdeki doğal ürünlerle ilgili bir parça söyleşi yapma fırsatımız olacak. Sizler de keyifle dinleyeceksiniz. Sizlerden soru bekliyorum özellikle dgs.ieo.org.tr'ye eğer hangi doğal ürünler konusunda bilgi edinmek istiyorsanız yazarsanız o konulara ağırlık veririz. Böylece ben de konu seçmekte zorluk çekmemiş olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Daha keyifli bir program yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bu haftalık bu kadar. Esen kalın, sağlıklı kalın. Müzikle baş başa bırakıyoruz şimdi sizi. Ali Hikmet Meriçli ve Nostalji. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu doğadan gelen sağlık programını dinlediniz.